Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Açık Radyo dinleyicilerinin oldukça yakından tanıdığı bir isimle Ceyhan Usanmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ceyhan Usanmaz'la birlikte 2015 yılının edebiyat ortamını ve kitaplarını değerlendirmeye çalışacağız birlikte. Neyle başlayalım, ne dersiniz? 2015'in ee, sizin açınızdan en önemli şeyi ya da önemli bulduğunuz hangi yönlerde evet. önemli buldunuz? Yani aslında genel olarak 2015 çok e, çok heyecanlandıran bir şey olmadı bence. Hı -hı. Yani e, şimdi dünya edebiyatıyla hafiften karşılaştırırsak mesela Harper Lee'nin kitabı var. E, işte Kavgam kitabı var, Kn Garden. Ya da bu 2015'te en çok satan kitabı Trendeki Kız bir best-seller Hı -hı. ama İçinde alt türü de e, yeni bir alt türü barındıran bir romandı. Böylesi bir e, çıkış yaşanmadı aslında Türkçe edebiyatta ama hı hı. heyecanlandıran bir şey oldu. Ee, Barlas Özarıkça'nın Ters Adam isimli hı hı. romanı yayınlandı. Bu e, aslında bir yeniden basımdı. E, Barlas Özarıkça e, Ters Adam isimli hı hı. romanı 1986'da yayınlanmış. O dönemde. Çok fazla ilgi görmemiş aslında. Hmm. E, Ahmet Ergenç keşfetti. Hmm. O da e, Yıldız Ecevit'in e, "Ben Buradayım" isimli Ozatay biyografisinden Görmesine. görmüş. E, hatta yazıyoruz. E, yeniden basımın başında sunuşunda işte Ozatay ile ilgili bir sempozyum hazırlanırken hmm. e, Barlas Özalıçcan'ın bu kitabıyla kitabından bahsedildiğini görüyor. İşte sahaflardan kitabı bulup e, hmm. çok hoşlanıyor kitaptan ve bunun bir ...keşif hikayesine dönüşmesine Hı -hı. sebep oluyor... ...işte Enkor'a e, öneriyor... ...Mehmet Özdur'a... ...ve onlar da basıyorlar... Hı -hı. E, ...Barlas Özarıkçı evet o ben buradayımı... ...sonradan ben de karıştırdım... E, ...bir hayli yakın arkadaşı... E, ...Oğuz Atay'ın... ...Tutunamayanlar yayınlandığında... Hı -hı. ...özellikle gidip tanışmış... E, ...Tutunamayanlardan çok etkilenmiş... ...ve sonrasında da... ...Oğuz Atay ile ilgili bir sürü anekdodu... E, ...Barlas Özarıkçı'nın ağzından dinliyoruz zaten... ...o Hı -hı. ben buradayım e, şeyinde... Evet romanında da tutunamayanlar, e, tutunamayanlardan izler var. Aynı zamanda e, aylak adam Hı -hı. E, Yusuf Atılgan'la da bir Hı -hı. arkadaşlığı var ve ondan da izler var gerçekten. Ha, yani e, toprakta gizli bir pırlanta mıydı ters adam e, Hı -hı. üzerindeki tozlar silkelendi o bir tarafa. Ama bu bir heyecan yarattı bence şöyle ki. Acaba yani en azından benim kafamda şöyle bir soru var. Bilmediğimiz daha kimler var? Hı, Hangi hı. eserler var? Ee, bir de ilginç bir tesadüf olsa gerek bu. O dönemde tam e, yani Nisan ayında çıktı e, ka, Şey e, ters adam yeniden hı hı. basımı. Mart ayında Sel Yayıncılık'tan Ersan Üldes'in Hindinin Ruhu diye bir romanı hı hı. çıktı. Onun da mesela e, arka kapağından aktarayım şöyle bir hikayesi var. Edebiyat dünyasında yok sayılmış, bütünüyle unutulmuş bir yazar Hasan Cahit Doğan Doğanay ve onun mecalsiz yığınların insafına terk edilmiş romanı hindiye anlamaya anlaşılır kılmaya çalışan bir başka yazar roman içinde roman yazar içinde yazar yani bu sanki Barlas Özalıçanın hikayesiymiş gibi isimler değişmiş gibiydi evet. ve çok güzel ardı arda, hemen hemen güzel. es zamanlıydilar çok ilginç. Ee, Hatta bir süre sonra da Selimilerinin edebiyatımızda sevdiğim evet. romanlar kılavuzu çıktı. Evet evet. Yani bu da bir e, evet. bunun devamı gibiydi. Çünkü orada Selimileri o Hı -hı. ana akımdan ...ayrı yazarları da ön plana evet, çıkarmıştı evet. değil mi? Yani bir de evet, şey evet. bilinen yazarların bilinmeyen eserleri. Evet birini. tam o sırada benim de şimdi şey aklıma geldi bu Everest yayınlarının keşif dizisi. Onlar da bir Hı. diziye başladılar ve Behçet Necati Gil'in radyo oyunlarına evet, girmemiş. Evet. İşte piyeslerini yayınlamaya başladılar mesela. İşte şey yayınlandı Naima tarihinden Hı -hı. esinlenerek ortaya çıkardığı bir oyun... Ee, bir de e, Evliya Çelebi hmm. yine Evliya Çelebi'den yola çıkarak yayınladığı yazdığı bir oyun. Aslında belki 2015 bir keşifler. Evet böyle bir değişmek şey. gerekiyor galiba birazcık. Evet, biraz ee, bir şey, eskiye dönüş. Evet yani daha da hareketlendirebilirdi aslında bu Kıvılcımı. Yani hmm. bu keşif hikayesiyle birlikte başlayan yayınlanan romanlar. Hmm. Bilmiyorum belki de vardır yayın evlerinin. Şimdi yayın programlarını hmm. tabii tam bilmiyoruz ya da nasıl evet, çalışıyorlar doğru. o anlamda. ...ayrıntılara vakıf değiliz ama... ...bence bu önemli bir olaydı evet, yani... ...2015'in önemli olaylarından biriydi. Diğer... ...bir... E, ...ilginç bir olay diyeyim tırnak içinde ...Semih Gümüş'ün evet, romanı. Evet onu konuşalım. <gülüyor> Belki bence sonra de. başka şeylerde konuşuruz... <gülüyor> ...ismiyle. Ekim evet. ayında çıktı. E, yani... ...tabii çok cesur bir girişim bence. Bence de. Yani Çünkü kesinlikle. yıllardır roman eleştirisi yapmış birisinin... E, evet. ...çıkıp bir roman yayınlamış olması. Ve okumak istediğim romanı yazdım. Evet, öyle diyerek. diyerek çıkma, Yani tabii... Çok iddialıydı, evet. Evet, iddialıydı ve... E, Tırnak içinde ön yargıyla yaklaşılacak, hı hı. çok fazla eleştirel gözle bakılacak bir romandı. Nitekim öyle oldu. Hı hı. Sesler biraz fazla yükseldi. Hı. Ben ondan çok emin değilim. Sesler gerçekten yani çok yükseldi. Yani çok yükseldi mi? yükselmedi ama ben bir iki <gülüyor> eleştiri okudum hakkında. Yani evet. evet böyle tabii ki yerden yere vuran ya da hı. bu neydi diyen yani eleştiriler değildi. Ama işte hı hı. belli bölümlere hı hı. bakış açısına dair romanın bir, belli bir eleştiri geldi. Ama ben bunu işte şeye de bağlıyorum. Yani hmm. romanın içeriğinden öte birazcık Semih Gümüş'ün konumuyla da ilgili. Yani aslında çok da kolay değil bu kitap hakkında konuşmak ve yazmak. Tabii tabii. Yani ilginç bir girişim, cesur bir giriş bence. Çok cesur. Ee, evet. Yani aklıma hemen şey geldi. Ömer Türkeş acaba bir polisiye roman yasan ne olur? Evet, geldiğimiz. değil mi? Yıllardır e, polisiye yazanlara e, işte şöyle olsaydı daha da iyi hmm. olurdu diyen birisinin mesela aklıma hemen o geliyor. Ama Semih Gümüş'te şöyle bir şey de var. Eleştirmen olmanın dışında bu Notos'taki atölyelerde aynı zamanda bir editörlük ve yazarlık evet. atölyeleri. Evet. Hani doğrudan bu işin mutfağına yönelik de girişimler uzun yıllardır olduğu için aslında bence şey o da ayrıca ne bileyim cesaret ve çok yüretkar evet. da buldum açıkçası ben bunu. <gülüyor> yani mutfakta yer alan birinin kötü bir yemek yapması evet. beklenmemeli. Ve evet. ...beklenti de yükseliyor. Tabii, i̇şte tabii. En ufacık bir hata da evet. daha çok görünür oluyor. Yani demek istediğim o. Hı -hı. Hani senin bir iyi ya da kötü yazmıştan öte... ...böyle evet. bir bakış açısıyla yaklaşıldı. Evet. Tabii, tabii o, o gerçekten çok önemli bir olaydı. Evet. Hani eleştirmen ve mutfaktan birinin... Evet evet. Bunca ee, yıl sonra bir de. Bir de devam edecekmiş yani... Ha öyle mi Evet öyle bir şey bilmiyorum. de var. Onu hani bu canım. yani yazarlığa devam edeceğim diye. Evet bence de. Bakalım. Eee... Diğer bir kitap benim e, özellikle dikkatimi çeken Mahir Ünsal Eriş'in evet. e, kitabıydı. Dünya Hı -hı. bu kadar. E, aslında benim dikkatimi çeken şey şuydu. Bir dönem bir roman furyası yaşanmıştı 2000'li yılların başında. Evet. Hani Orada hep öykücüleri hatta şairleri Hı -hı. ilk romanlarıyla görmeye başlamıştık. E şimdi Mahir Ünsal Eriş de Hı -hı. iki başarılı hikaye kitabından sonra bir anda romana döndü. Hı -hı. Ben o anlamda e, Hı -hı. önemli buluyorum bu Hı -hı. E, kitabı ki... ...kitaba baktığımız zaman aslında hikaye formatından Aynen. da çok uzaklaşmadığını gibi gördük doğru. yani. Hikaya, Ama doğru. şunu söyleyeyim, oyunculu mümetin metin, e, dünya Hı -hı. bu kadar. E, hatta eski kitaplarına da atıfta bulunduğu kısımlar var. Ama o oyunculuğun bir çizgisi var, böyle e, o çizgiyi aşmamış. Yani kötüye Hı -hı. gidebilecek bir oyunculu, metinlerin kötüye gidebilecek bir tarafı oluyor. O dengeyi iyi tutturmuş bence, o anlamda Hı -hı. da... E, ...bir şekilde kutlamak gerekir Mahir Ünsal Yerişi. Bir de şey de var galiba bu... ...Türkçe Edebiyat'ta giderek Taşra'nın... ...ve hani bu özellikle... ...hani Ankara'dan yükselen... Evet. ...bir genç edebiyatın... ...iletişim ee, yayınlarının özellikle. Evet, iletişim yayınlarının son derece görünür olması... ...ve e, bunların da... E, ...okur kitlesi tarafından... ...oldukça... Evet. Yani e, ne diyeyim satış rakamları da anladığım kadarıyla yüksek. Evet Bu yazarların yani ilgi çok görüyorlar. Çok ilgi görüyorlar. Hani sadece eleştirmenlerden değil okurlardan da oldukça e, yüksek ama bunu biraz ben hani... E, tabii bu, bu programın konusu değil de Hı -hı. bu parçalı yazmak hani romanların da Hı -hı. sadece bir hikaye formatında gibi olmasından ziyade bu parçalı yazmanın tabi o Barış Bıçakçı'nın da getirdiği Hı -hı. bir etkiyle artık Türkçe edebiyatta çok görünür olması evet. hani kurgunun hep parçalı bir şekilde çatılıyor olması e, meselesinin bir sorun e, var gibi bir, yani zaman. sorun değil Hı -hı. de bunu bir düşünmek lazım Hı -hı. gibi geliyor bana bu neden böyle evet, belki çünkü, örnekleri toplayıp evet e, e, çünkü mesela şey diye düşünüyorum bazen hani e, eskiden e, ya da eskiden miyim de kitap isimleri vermek ya da başka kitaplara gönderme yapmak da çok gö yani hmm. görülür hale geldi bu biraz bana şey gibi geliyor hani entelektüel bir derinliğe inmek yerine hani hmm. yüzeyde kalıp hmm. hani sadece parça anlamlı ama hani sadece parça tabii ki anlamlı değil yani bana biraz böyle şeyler düşündürtmeye başladı açıkçası yani o gözle bir yani, bakmak hmm. gerekebilir evet yani Yetişim yayınlarından bahsettik hatta hı hı. E, ben de onun notu almışım. Onların bir, bir atağı var bu Evet, konuda. ha evet doğru. İlk ve ikinci romanlara hı. mesela ben baktım şöyle bir i̇şte Serhan Engin'in e, Ergin'in pardon bize kalsa böyle geçerdi akşamlar. ...ilginç bir romanda, hatta hmm. yayın evi açıkladı beklenen üzerinde satmış bu. Oh, yani beklentinin güzel. üzerinde ilgi gördü diye hmm. e, söylemişlerdi. Gamze Güller'in var, hmm. e, en çok onu sevdim. E, i̇lginç bir kitap. Ben de şeyi çok sevdim. Sizin listede. Evet. Turgut, Turgut Ulucan'ın Uluca nergisi. Evet. Çok evet, sevdim. Evet. Ben o da ilginç onu. bir romandı. E, yani böyle bir sürü işte ...Uğur e, mıslaç normal hmm. var. Hmm. Işıl Kocaoğlu'nun evet. bir sabah uyandığında uyandığımda yoktu. Evet o da iyi novella evet. hoştu. Özge Sarıoğlu'nun yangını yani bunlar hep ilk ya da ikinci romanlardı evet. kısa novella gibi romanlardı hmm. ee, yani biraz daha tabi üzerinde düşünülebilir gibiydi bence ama belki hmm. ilk ve yeni olmalarına bağlayabiliriz i̇şte Serhan Engin'in biraz e, bizim büyük çaresizliğimize benzeyen hmm. bir tarafı vardı çok fazla Gamze Güller'de aslında çok güzel bir hmm. damar yakalamış hatta fantastik ve korkuya doğru kayabilecek hmm. bir tarafı varken basit bir bence finale hmm. gitmiş e, kitabında çok ilginçti o bir de bu hı hı. E, kentsel dönüşümle de ilgili bir e, değerlendirilebilir hı hı. o roman ama e, hakkını yemeyelim tabii aslında iletişim yayınları kadar sel yayıncılığında da e, tam sel'e şey geçmeden Heh, önce peki. bir ara verelim tamam. <gülüyor> bugün şarkıyı siz seçin ne <gülüyor> çalalım e, ben Gregory Porter'ın Liquid Spirit şarkısı var. Parçası var. O da geçen senenin önemli parçalarından biriydi bence. Onu çalabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>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 Go ahead and clap your hands now! Clap your hands now! Clap your hands now! Tip down and take a drink and fill your water tank. Tip down and take a drink and fill your water tank.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 Liquid Spirit <laughs> Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Ceyhan Usanmaz'da 2015 yılının edebiyat e, ortamını değerlendirmeye devam ediyoruz. En son Sel Yayıncılığın e, evet. girişimlerinde kalmıştık. Ya, iletişim orada. yayınlarından bahsetmişken Sel Yayıncılıktan da bahsetmek hı. gerekir o anlamda. Çünkü onlar da hep ilk ve böyle hı hı. ikinci kitaplara e, yer veren bir yayın programı e, yaptılar 2015'te. İşte İlker Aksoy'un Ölümden Beter Yaşanlar romanı mesela ilk hmm. aklıma gelen. Özgür, Özgür Çakır'ın Büyükşehir ilginçti hmm. kısa hikaye ilginç evet, bir e, konusu da var. Melisa Kesmez'in bazen baharı çok da güzeldi. evet ilk çok. E, özellikle ilk kitabıyla çok ön planda hmm. Melisa ama ikinci kitabı da bence Gayet o anlamda iyi. iyi. Bir de ben şimdi e, vaktimizde sınırlı aslında bir iki... ...böyle bir iki sıralamak gerekir. Hı hı. E, Burhan Sönmez'in İstanbul, evet. İstanbul İstanbul kitabı romanından belki... E bu e, İstanbul İstanbul lazım. bence şey anlamında da... ...Burhan Sönmez'in kendi edebi çizgisi anlamında da şey gibi geliyor bana... E, ...diğer kitaplarına oranla e, hem çok daha fazla ilgi gördü... Hı hı. ...diğer iki kitaptan evet. hem de kendisinin... E, Nasıl diyeyim daha böyle e, netleştiği, daha böyle kurguyu Hı. öne çıkardığı, Hı. anlatıyı geriye atıp kurgunun kendisini Hı. öne çıkardığı bir eser haline geldi ve Galimar satın almış öyle yayınaklarını. Evet bu da çok önemli sanırım yani Galimar evet, herkesin e, eserlerinin yani o anlamda da e, çok başarılı... Ayhan Geçkin isterseniz biraz evet, konuşalım. Evet Ayhan Geçkin de. Yani ee, zaten bu yılın e, bence ilk romanından beri... ...benim çok yakından takip ettiğim çok bir isimdi. Çok beğeniyorum ben evet, kendisini. Yani <gülüyor> çok ortalarda olmamasında bence bir artı tarafı evet. var. Evet. Bir de şey giderek politikleşen bir çizgisi var evet. Ayhan Geçkin'in de. O son adımla birlikte evet. biraz daha başlamıştı. Evet, evet. Uzun yürüyüşte de daha fazla. Daha görünür hale evet. geldi ama bence şey değil yani o politikleşmesi şey değiştirmedi. Yani Ayhan Geçkin'in kendi anlatısını, dilini evet. ve evet. üslubunu bozmadı. Yok, ya da hayır. orada bir şeye neden olmadı ve bu da bence şey doğru aslında. Evet. Hani bir yönden bir şey değiştirirken ötekini aynı ayarda tutabilmek ve ama herhalde bu görünmüyor oluşu da önemli mi ki Barış Bıçakçı gibi bu kadar e, ilgi görmesine? Bence görmesini? önemli Değil yani mi? daha doğrusu mesela Ahmet Ümit e, hmm. bir örneği var elimizde yani bir taraftan e, öyle bir örnek var hani bunu kötü anlamda hmm. anlamda ama bu bir seçim tabii ki yani tabii. E, şimdi Barış Bıçakçı mesela hiç görünmez hmm. ama bir kitap eki mesela şimdi onun şeyini bastı fotoğrafına ama yine e, hmm. bir yönetmenin fotoğrafını bastı falan yani hmm. hani evet. bunlar bilmek lazım. Yani evet. Ayhan de öyle. Yani çok kendisini Hı -hı. tamamen evet. kapatmış birisi değil ama çok fazla ortalarda görülmüyor. Evet. Bence bu bir özellik evet. ve kabul edilebilir bir tabii şey. Tabii tabii yani kesinlikle. Evet. Tercih olarak. Hı -hı. Behçet Çeliğin kaldığımız yer öykü Hı -hı. kitabı çıktı. O da bence Hı -hı. önemli bir yayındı. Evet. Hakan Bıçakçı'nın bu sefer romancı birinin daha çok romancı olarak tanınan birinin hikaye. İşte bu hikayede büyük boşluklar var. Ha bu mesela farklı. Hakan Bıçakçı'nın kendi edebiği çizgisi anlamında bence diğer kitaplarına oranla. Burada biraz daha hani Ot Dergisi'nde yazdığı hikayeler ve bu kitap için yazdığı evet. hikayeler... ...yine onun da hani... ...içeriden dışarıya doğru çıkıp... ...daha böyle sokağın görünür hale geldiği... Evet. ...yine biraz mi, minor, minor... politikadan daha böyle... ...tırnak içinde makro politikaya doğru... Hmm. ...gittiği bir e, kitap olmuş gibi geldi hmm. bana... ...açıkçası. Evet ben Hakan Bıçakçı'yı da yine ilk romanın... ...ilk kitabından beri takip hmm. ediyorum... ...onun bir çizgisi var onu evet, bozmuyor... Evet. ...yani hikaye formatında olması da bozmamış... Hmm. ...ama o anlamda yani Hakan Bıçakçı... ...okurlarını... E, ...üzmeyecek bir iki, evet, kitap evet. çıkmış ortaya... Ee, Yalçın Tosun var ondan evet, da belki evet. bahsetmek lazım bir nedene sunuldum ee, Çok ilk... ilgi gördü evet, çok iyi eleştiriler kitabı. aldı evet. Yani ben... Yalçın Tosun da takip edilmesi gereken isimlerden biri e, Türkiye Edebiyatı'nda Polisiye'ye girelim hmm, ee, evet, size evet. de yakınlaşma kadına <gülüyor> biraz daha Celloker'in Sen Ölürsün evet. Ben Yaşarım romanı çıktı yine bireğimizi yine altı bir ara korkutmuştu rengsüne evet. al şeyleri çıkmayacak gibiydi ya da yazmayacak gibiydi Loker Doğru. ama bu romanı e Öyle bitiyor ki sanki gelecek gibi devamı. Evet Remzi evet İnan. bana yani da öyle, bana da öyle geliyor. yok. Bana da öyle geliyor. Bir ee... de şimdi bu 221B polisiye evet. dergide orada Remzi Ünal hikayeleri devam yazmaya edecek. başladı. Evet. Twitter'da bir yapıyordu galiba onu. Ee, ha, ben, o, ben ondan evet. emin değildim. Celi Loker miydi değil miydi Hı -hı. diye ama galiba oymuş. Ee, evet, evet Sanırım o... 221B'de işte devam eder evet, şimdi. Evet. Orada biraz daha... Hı -hı. Ee... Yine polisiyede Gülce başer var. Bir ceset bir söz. Evet, ilk evet, Dünya Ögül Kitap Ödülü aldı. aldı. Şanslı. Evet. Suat Duman. Evet, bu çok güzel Dünyanın şey. Deşleri romanı. Çok ...yılın iyi. son günlerine yetişti evet. ve bu Yeni sefer ama şey değil. Evet. Yeni bir o, kahramanla ortaya çıktı. Evet. Mürur zaman Cinayetleri ya da diğer cinayet meclisindeki kahraman değil. ...Labyrinth Yayın belki buradan bahsetmemiz hmm. gerekir. Yani, poli, yani 2015'te başlamış bir yayınevi değil ama... Evet. E, ...hep ilk yine romanlara yer vermesiyle e, ve sadece polisiye, polisiye basmasıyla önemli bir yayın ee, Bir de Ömer Madra'nın kitabı. Evet Ömer Madra'nın <gülüyor> kitabı açıkladığı da iken söyleyelim ama şaka bir yana gerçekten o romanın sana bir ses. Bence ben, gayet e, iyi bir roman. Evet bir yani. de e, mesela Ömer Türkeş'in bir yazısını hatırlıyorum ben hmm. ne, yani... Yazmamaları ciddi bir kayıp başlığıyla evet. saydığı romanlardan biri Ömer hmm, Madran'ın. E, doğru. Romanında bir ses e, romanı artı içinde bir öykü ve bir son söz var. Evet. Yazdığı Ömer Madran. O yüzden hani ilk baskısına sahip olanlar için söyleyelim hmm. belki o kitabı evet, göz evet. atmak isteyebilirler. Bir de özel kitaplar vardı bu yılın e, bence dikkat çekici evet, e, kitapları arasında. Can Yayınları. Evet Can Yayınları zaten iki yıldır atakta. Evet bir proje <gülüyor> yayın evi haline yani, gelmiş evet, durumda çok, sanki. Çok iyi işler yapıyorlar. Yani Can Almanak işte son çok, zamanlara evet, yetişen şeyi. Lügat 365'i bastı o evet. hepimizin takip ettiği Twitter'dan. Mini kitaplarla evet, e, ortaya o. çıkmış olması. O da böyle yurt dışında aslında görüp hep kıskandığım kitaplardan biriydi. Niye bizde hmm. olmuyor diye. Yani ilginç bir, olması evet, gereken evet. bir şey. Ee, Puslu Kıtalar Atlası'nın 20. yıl özel basımı ya, çıktı. Hulki Aktunç'un ön sözüyle. Evet, evet. O, o da güzeldi. O, o, özel bir basım olarak e, bahsedilebilir. İlvan Ertem hatta çizgi romanını yaptı. Ondan o da, da çok ilgi gördü baya. Sergi <gülüyor> de yapıldı evet, sanırım Evet, Sergi Ankara'da oldu. galiba oldu. Ee, Orhan Pamuk'un e, İstanbul kitabı resimli hale çıktı evet. büyük boy. 230 yeni fotoğrafla e, ciltli halde o da önemliydi. Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi'nden belki bahsedilebilir. Evet. Çünkü Metis'in ajandasıydı hep. E, yıl sonu, yıl başında bizim e, aldığımız, hediye ettiğimiz, bize hediye gelen şeyler. Şimdi ona iletişim yayınlarının bu Resimli Türkçe Edebiyat de eklendi. E, bir de belki e, edebiyat dışı değil de edebiyat eleştirisi anlamında... Nurdan Gürbilek'in evet. Sessizim Payır kitabı çıktı. Çünkü o ben bir baktım internette listelerde pek yer almıyor. Öyle Nedense mi? unutuldu herhalde Aa, o. O yüzden ilginç. burada şimdi özellikle i̇yi söylemek ki, istedim. Evet. Çünkü şey en iyi 52 kitap en iyi 70 kitap o listelerde Hı -hı. bir baktım. Yok mu hiçbirinde? Ee, yani bir iki kişi bahsetmiş galiba ama Aa, şeye çıkmamış güzel. listeye Hı. çıkamamış galiba. Evet. O yüzden ben de hani bitti. Hiç... Her zamanki gibi Nurdan Gürbilek yani da evet. Ondan şahane, da bahsetmek şahane ufuk gerekir. açıcı bir kitap. Yani e, bence bir de. Belki en son olarak hani şeyden de bahsedebiliriz. Sizin de notlarınızda var. Hı -hı. Bu e, grafik roman özellikle Levent Can evet. birlikte baya bir hani ilgi görmeye. Evet Ankara Üçlemesi geldi, bitti e, bu 2015'te. Yani Uzakşehir evet. çıktı. Daha önce işte Dumankara ve Emanet Şehir çıkmıştı. E, yani grafik roman aslında şöyle Türkçedeki çizgi roman e, Hı -hı. tabiri... ...aslında bizi şey karşılıyor, grafik romanı karşılıyor. Hı -hı. Çünkü e, yurt dışında bir komiks Hı -hı. diye bir şey var. O komiks işte e, süper kahraman çizgi romanlarını daha çok çağrıştıran Hı -hı. bir şey. Dolayısıyla edebiyata tırnak içinde biraz daha yakın, Hı -hı. daha edebi niteliği yüksek. Hı -hı. Şimdi bunu söylüyorum ama çizgi Söyle roman şeyleri bilmiyorum. hep e, Hı -hı. bana ben yüklenmesin. Bilmiyorum. Böyle kitaplardan biraz ayırmak için grafik novel... İşte terimini ortaya hmm. çıkarıyorlar. Bizde de evet çok fazla yok. Ee, Ankara üçlemesi belki bu konuda bir kulvar açabilir diye hmm. düşünüyorum. Özellikle Duman Kara. Çünkü o bir e, toplu evet. bir şeydi. Çizerler farklıydı. Hmm. Farklı hikayeler vardı. Bence önünde açmalı. Ee, Türkçe edebiyatta eksik kısımlardan biri. Bence de ee, çok teşekkür ederiz ee, ben teşekkür ederim. geldiğiniz ve bizi 2015 yılı için aydınlattığınız için. Tabii bizim burada bahsedemediğimiz daha çok şey var. Çünkü evet. maalesef süremiz bu evet. kadar. Ee, Hoşçakalın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.